Düstur-u Mükerrememiz, Allah'ın kitabı bizlere şöyle hitap ediyor. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elif lâ min zâlikel kitâbü lâ raybe fîh, hüdellil müttakînellezîne yu'minûne bil gaybî ve yu kıymûne ve mümme aracık nehum min fikûd. Sadakallâhu'l-azîm. Bir defa Kur'an-ı Kerim'in tarafaktan nazil olduğuna, bunda hiç şek ve şüphe götürmemeye, Kur'an'ın yalnız ve mücerret muttakilere hitap ettiğine, yani Allah'tan korkanlara hitap ettiğine, Allah'a inananlara hitap ettiğini ilan etmede, sonra bu Allah'tan korkan, Allah'a iman edenlerin sıfatlarını Allah tayin ediyor ki, bil gaybi, Onlar gaybe iman ederler. Yani gaybde murat, peygamberlere teslim olurlar. Resullere teslim olurlar. Çok mühim. Mahşeri biz görmedik. Mizanı seyretmedik. Ne sıratı ne cehennemi gördük. Ne cennete vasıl olduk. Ama muhbir-i sadık olan Muhammed Mustafa bize bunları haber verdi. Sonra Allah onu götürdü. Leyla-i İsra'da bize gayb olarak haber verdiklerini peygamberine gözüyle gösterdi. Ve aynel yakın ve hakkal yakın ona tanıttı. Ve bize böylece haber verdi. Biz de Resulullah'a teslim olduk. Burada ümine bir gayb. Allah'ın Resullerine teslim olurlar. Akıllarını Allah Resullerinde kurban ederler. Mesela Ebu Cehil'in kafir kalması aklına güvenmesindendir. Çünkü her şeyi akıl tartmaz. Miras Sabah peygamberimize diyor ki Ebu Cehil akıllı adam. Ya Muhammed sen gecenin bir yüzünde semaya çıktın, arşı, cevelan, kürsiyi seyran ettin. Hak ile konuştun, cennet ve cehennemi şey yatan yatağın geldin bu nasıl olur? Kalk ayağa. Efendimiz kalkıyor. Bir ayağını kaldır yerden. Efendimiz kaldırıyor. Öteki ayağını kaldırıp mi diyor Cenab-ı Peygamber. E nasıl gidersin diyor. Bak yerden bir karış kalkamıyorsun sen. Akıllı adam şimdi. Peygamber diyor ki ben gitmedim. Allah götürdü beni. Nice su üstünde yürüyenler suda boğuldular. Su üstünde yürüyenler sus öldüler. Su üstünde yürüyenler suda boğuldular. Allah dilediğini yapar. Anlı için müminlerin bir sıfatı Allah Resulü Muhammed Mustafa'ya aklını kurban edecek ve ona öyle teslim olacak ümin ona bir